Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve salamu ala Rasulina Muhammed Ve ala ve sahbihi Ve men sarı ala nehcihi Ve men ettebahu bi ihsan ila yevmi ddin Rabbi şirahli sadri ve yasirli Ve ahlu luktaten min lisani yafqahu qabli Allahümme alim Ve ma yenfa'ne ve anfana bima'allemtena Ve zilna ilmen bir rahmetike Ya arhaman Sevgili kardeşler Nuh suresinde Nuh suresinde 11. ayete kadar gelip varmıştık ee, ve 11. ayette Allah Subhane ve Teala ona istiğfar dilememiz takdirinde, ondan bağışlanma dilediğimiz takdirde bizim üzerimize gökten yağışlar, bol bereketli yağmurlar göndereceğini söylemişti. Hatırlayacak olursanız demiştik ki istiğfarda bulunmak Allah Azze ve Celle'nin Subhane ve Teala'nın e, rızkını bizim üzerimize bereketli kılmasına sebep olur demiştik. Ve devamındaki 12. 12. ayet bugün devam edeceğimiz ayette وَيُمْدِدْكُمْ بِاَنْوَالِ وَبَن۪ينَ Ta ki Allah size ne yapsın? Mallar ve oğullar ile yardım etsin. Eğer istiğfar dilerseniz, Rabbinizden bağışlanma dilerseniz Allah size çocuk ve evlat verecektir diyor. Şimdi bakın çocuk ve evlat bir dünya de var yani. Bazı Müslümanlar var Allah onlara sabır versin. Allah onları çocukların olmamasıyla imtihan eder hatta nasıl anlayacağız bu ayeti o zaman hani bu anlattığım şeylerle cem edilirken malın ve çocuğun var olması her zaman hayır demek değildir çoğu zaman şerdir ama insan bunu idrak etmez tıpkı Hızır kıssasında var olduğu gibi çocuğun bir tanesini öldürünce Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselam diyor ki sen ne yaptın diyor suçsuz bir çocuğu öldürdün yani nasıl bir çocuk öldürürsün Tabii o an haber vermiyor. Daha sonra iki olay daha olunca en sonunda diyor ki Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselama sabredemedi, sabredemediğin şeyler ben sana haber vereceğim. Bu öldürdüğüm çocuk var diye işte o çocuk büyüyecekti ve anne babasına isyankar olacaktı. O çocuk sebebiyle de o anne baba ateşe gideceklerdi. Allah onlardan onu alacak yerine hayırlı bir evlat verecek diyor. O yüzden öldürdüm diyor. O yüzden Birçok evlat ve mal eşittir, hayır demek değildir. Bugün evlatlarıyla Allah'a ortak koşan insanlar topluluğu karşımızda değil mi? Yani Atatürk putunun önünde her gün evlatlarını diken, ona tazim ettiren, küfrün dinini çoluk çocuğuna öğreten bir toplumun çocuklarının onlara hayır getirdiğini kim iddia edebilir ki? O çoluk ve çocuk ancak ve ancak şer getirir anne babasına. Biz Rabbimizden istihbar diler ve bağışlanmak noktasında bir talepte bulunursak, Allah bize mal ve çocuk verir ama o mal ve çocuk bereketli olan mal ve çocuk olur. Bize hayre dokunan mal ve çocuk olur. Aksi takdirde çoluk çocuk dediğimiz gibi şükrü yerine getirilmediği için nimet olmak yerine bizim için şer olacaktır kardeşler. Tabi devam ediyor ayet. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ Ta ki Allah size bahçeler versin bunun karşılığında. Bahçeler yapsın yani Allah subhanehu ve teala. Yani dünyalık mal gene aynı şekilde. Dikkat ediyorsanız 11. ayet ve bu okuduğumuz 12. ayette içerisinde olmak üzere iki ayette hala gelen malın çeşitinden bahsediyorlar. وَيَجْعَلْ لَكُمْ Ve sizin için ırmaklar yapsın. Yani yeryüzünün mülkünü Allah size versin. Hatırlayın başka bir ayette Rabbimiz ne demişti? Biz daha önce Zebur'da da zikirde de yazmıştık ki salih kulları yeryüzüne miras çıkılacak. Allah'tan hakkıyla korkan insanlar yeryüzünün mirasçıları olacaklar. Bugün bakıldığı takdirde yeryüzünde mirasçıların Müslümanlar değil de kafirler olduğu görüldüğünde anlaşılacaktır ki insanlar salih değildirler. Nebi sallallahu gelen salih bir Nebi sallallahu gelen bir hadise göre 12.000 kişilik salih bir ordu bütün dünyanın kuvvetlerini dize getirecektir. 12 bin kişilik salih bir ordu. Yeter ki bu insanlar salih olsunlar. Allah'tan korkan, çekinen ve sakınan insanlar olsunlar. Allah subhanahu wa onlara bu zaferi verecektir. Seyyid Kutub'un yoldaki işaretlerde de ifade ettiği gibi sahaben hayatını okununda ah vah işte ne güzel yapmışlar, vay be işte ne işkence çekmişler, ne sıkıntılara göğüs gelmişler gibi Sadece bu rivayetleri okuyan ve hayatına tatbik etmeyen bir topluluk, tabii ki bu Allah'tan korkan insanlar topluluğunun e, portresi içerisinde değildir kardeşler. Bu topluluk onları okuyup aynılarını bu asırda yaşayan insanlardır. Aynı şekilde bir zürriyet ve nesil yetişirse Allah da onları yeryüzünde teala, mirasçı kılacaktır. Yeryüzünde mirasçı kılacaktır. مَا la لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ Allah ayette diyor ki size ne oluyor diyor. Allah için bir vakar ummaz mısınız? Allah'a karşı bir ağırlık, Allah'a karşı haddinizi bilmek, Allah subhanahu wa ta'ala'ya karşı korku, kastı budur demiş alimler bu ayeti tefsir ederken. Çünkü Nebe suresinde de aynı ifade kullanılmış. Allah Nebe suresi 27. ayette diyor ki اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ onlar hesaba çekileceklerini ummazlardı diyor. Aynı ayeti getirmişler. Demişler ifade aynı. Burada e, vakara ifadesinden kast edilen şey Allah'a karşı duyulan haşyet ve korkudur demişler. Sonra 14. ayete geçiyoruz. O Allah ki sizi atvar katmanlardan yaratmıştır. Nedir bunlar? E, alimlerden, ilim ehlinden birinci kısım demişler ki, buradaki manası insanın oluşum evresindeki aşamalardır demişler. Ve buna da Zümer suresi 6. ayeti getirmişler. Allah diyor ki halkan مِنْ halkın خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ Üç kat karanlığın içerisinde üç kat karanlığın içerisinde biz onu yarattık diyor. Yarattıktan sonra tekrar yarattık. Bakın bunu tefsir ederken e, alimler demişler ki insan işte anne karnında onun içinde rahimde değil mi? Rahmin içerisinde de bir de Allah et kemik ona bir koruma vermiş. Bunun gibi bazı teviller yapılmış. Allah'ın doğrusunu bilendir. Yalnız şu ayet Rum suresi 54. ayet çok açık ortaya koyuyor o sıralamanın neler olduğunu. Allah diyor ki Allahu ledi khalaqum min Allah sizi önce zayıf yarattı yani çocuk olmanızla. Sümme alemin ba'de da'fin kuvva, Sonra o zayıflıktan sonra Allah size kuvvet verdi. O da insanın gençlik halidir. Şu anda bizim olduğumuz yaşlardır. Sümme ce alemin ba'de kuvvetin da'fan. Sonra da Allah o kuvvetten sonra tekrar bir zayıflık vermiştir diyor. Bu da yaşlılık dönemidir. İnsanın elden ayaktan düştüğü yaşlılık dönemidir. İşte demiş ki alimler Allah sizi atvara yani aşamalardan yarattığından kasıt insanın zayıf güçlü ve zayıf olduğu hallerdir demişler bu da ilim ehlinden bir diğer e, görüşe giden alimlerin kavlidir bir diğer grupta demişler ki Allah sizi böyle etvara farklı farklı yaratmıştırdan kısım kısım yaratmıştırdan kasıt demişler insanların e, hallerine göredir Mesela Allah demişler, bazı insanları ahlaklı yaratmıştır. Fıtratına koymuştur ahlakı. Bazılarının fıtratına anlayışı koymuştur demişler. Bazılarına farklı zevkler vermiştir. Herkesin mesela birinin ekşi hoşuna gidiyorken yemeklerden, birininkinde tatlı hoşuna gider. Birininkinde tuzlu, birininkinde acı. Bunlar işte Allah'ın insanları yarattığı farklılıklardır demişler. Buna benzer insanlardan ahmak da vardır, zeki de vardır demişler. Uzun olanı, kısa olanı işte e, aynı şekilde güzel ahlaklı olup kötülüğe iyilikle karşılık verenler bir de kötü ahlaklı olup kötülüğe kötülükle karşılık verenler işte hırsız olanlar Allah yolunda harcamaktan korkmayanlar Allah subhanahu wa her türlü insanları ne yapmıştır farklı farklı vasıf ve sıfatlarla yaratmıştır o yüzden demişler bu ayette kastedilen de budur Allah subhanahu wa en doğrusunu bilendir buradaki ihtilafta tabi bu Evet, etvara ile alakalı bu izah yapıldıktan sonra 15. ayet var. أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ Görmüyorlar mı diyor. Allah göğü tabaka tabaka yaratmıştır diyor. Yedi tabaka olarak Allah subhanahu wa ne yapmıştır? Yaratmıştır. Gökler yedi kattır. Yerler de yedi kattır. Allah subhanahu wa ta'ala da bütün mahlukatı bunun içerisine ki bu da kürsünün içerisindedir. Allah bütün mahlukatı bunların içerisine sığdırmıştır. Tabi gök ehli olanlar var. Orada melekler var. Allah'ın yarattığı canlılar var. Aynı şekilde yer ehlinde de bizim gibi insanlar ve cinler ve ağaçlar, hayvanlar gibi diğer canlılar yaşıyor. Ama bütün mahlukat bunların içerisinde. Ve arş da bu kürsüyü kapsamış. Her şey bunun içerisinde. Arş mahlukatın yani yaratılmışın en büyüğüdür ve mahlukatın sınırıdır. Oradan sonrası bilinmez. Mahlukatın başlangıcı ve sonucu vardır. O son bittiği yer arşın işte en son noktasıdır. Oradan sonra ne olduğunu düşünmeyiz, tefekkür etmeyiz ve sorgulamayız. Ama oradan gerisi dediğimiz gibi tamamıyla mahlukat ile doludur. Allah burada tabakalardan bahsettiği için az önceki ayete yaptığımız işte insanın farklı tabakalardan ahlaklı ahlaksız zeki işte Ahmak fakir zengin gibi tabakalar olduğu ve kastedildiği Allahu alem ortaya çıkmaktadır Çünkü tabaka kelimesi bir sonraki ayette kullanılmış kullanılmıştır 16 ayette diyor ki vacaal kamera fihinle Nuran vaca aleyşemse sıraca Allah ki diyor ayı Nur kılmıştır güneşi de kandil kılmıştır Allah Subhanahu ve Teala ayı bir Nur kılmıştır ışık Güneşi de kandil kılmıştır. Bakın e, burada ay ve güneşten bahsedilmektedir. Bunlar Allah'ın yarattığı mahlukattan birer tanesidir. Güneş Allah ve teala her gün secde eder. Müslüman rivayet ettiği sahibi hadiste ifade edildiği gibi. والشمس تجري مستقر لها ذلك التقدير العزيز Yasin suresindeki bu ayetin tefsirinde nakledilmiş Müslim'deki hadis. Bu ayette diyor ki e, orada Ay'a diyor bir şey güneşe bir mustakar yani bir yörünge belirlenmiştir. Onda akıp durur diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Onda akıp durur. Bu ayetin tefsirinde Nebi Sallallahu Aleyhi ve diyor ki güneş her gün doğudan doğup batıdan battığı zaman Rahman Arşın altına gelir ve Rahman'a secde eder diyor. Kıyamet günü de ona denilir ki geldiğin yere geri dön ve o zaman batıdan güneş doğar ve doğudan batar diyor Nebi Sallallahu Aleyhi ve ama her gün güneş Rahman'ın arşının altına gelip Rahman'a secde eder ki bunlar Rahman ayetlerinden birer ayettir. Aynı şekilde ay. Allah onu ne diye isimlendirmiş? Nur olarak isimlendirmiştir. Demek ki, ki rüya tabiri diye İslam'da bir şey vardır. Rüya tabiri Kur'an ve sünnetteki naslardan kinaye yoluyla çıkartılır. Mesela Allah diyor ki ayette وَلِبَاسُ takva خَيْرِ Takva elbisesi hayırlıdır diyor Allah Azze ve Celle. Ulema demişler ki elbise takva olarak isimlendirilmiş demişler. O yüzden kişinin rüyada kendi elbisesini uzun, güzel, beyaz, temiz, pak görmesi takvasının yani dininin güzelliğidir demişler. Bu nas'tan bu kinaye ile çıkarmışlar. Öyleyse aynı metot ve menheç üzerinden bizim de rüyada birinin ay görmesinin nur olduğuna delalet ettiği ifade edilebilir. Hatırlayacak olursanız Yusuf Aleyhisselam da rüyasında ne yapmıştı? Ay ve yıldızlar görmüştü. On bir tane yıldız kendisine ne yapıyordu? Hepsi secde ediyorlardı. Orada ay da secde ediyordu kendisine. Ee, orada babası olarak rüyada tevil edilmişti. Güneş ve ay. Bakın Arapça kamer muzekkerdir, erkektir. Güneş de muennestir, dişidir. Ve aynen Yusuf'un rüyası ortaya çıkıyor. Annesi, babası ve bütün kardeşleri tahta çıkınca ona secde ediyorlar. Yani güneşten ibare annesi. Aydan ibare de babası. Yıldızlardan kasıt da o anne ve babanın evlatları. İşte aynı şekilde bu ayette de ifade edildiği üzere ayın nur olduğunu yorumunu yapabiliriz biz. Yani rüyada eğer böyle bir şey görürsek ayla alakalı inşallah bu nura delalet eder. Allah'a yakınlığa inşallah delalet eder. Ve demişti ki siraca, güneşi de biz kandil kıldık diyor. Peki fark ne? Ya ikisi de ışık. Bakın güneş ışığın kaynağıdır aslında. Ay güneşin ışığıyla parıldar. O yüzden Allah birbirinden ayırıyor. Yani bugün bilim adamları çok övünüyorlar ya kendileriyle yok ay bu kadarmış, güneş bu kadarmış ondan bu çıkıyormuş, buraya geliyormuş çözdük, çok şey öğrendik e çok şey öğrenmeye gerek yok zaten bak Kur'an bunu ortaya koymuş ne zaman? 1500 sene önce koymuş Allah subhanahu teala hiçbir kelimeyi boş konuşmaz haşa biz boş konuşuruz ama bizim Rabbimiz boş konuşmaktan münezzehtir her kelimeyi seçer ve yerli yerinde Allah subhanahu teala koyar o yüzden aya nur de derken, ışık derken ki ışık bir kandilden çıkan ışınlardır. Şimdi bunların hani Türkçe karşılığını tam söylersem daha iyi fehmedilir. Işık bir ışık kaynağından çıkan ışının adıdır. Siraca ise kandildir, ışığın kaynağıdır. Allah da Subhanahu ve Teala da bütün karanlık kainatın ortasına güneş gibi bir kandil koymuştur. Çünkü kandil yanar, kendi yanar etrafını aydınlatır. Öyle bir şeydir kandil. Güneş de kendi kendini yakıyor. Patlamalar oluyor sürekli ve o patlamanın neticesinde, yanma neticesinde ortaya çıkan ışıklar, ışınlar diğer ay gibi şeyleri nurlu kılıyor, ışıklı kılıyor. Bu yüzden Allah subhanahu wa ta'ala Allah'ın doğrusunu bilendir. Bu kelimeleri seçmiş ve bize e, bu e, cisimlerin keyfiyeti hakkında bilgi vermiştir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Vallahu anbatakum min al Allah ki sizi yer yüzünden bitirmiştir. Arapça nebat, topraktan yetişen meyve sebzenin adıdır. Arapça nebat, topraktan yetişen meyve sebzenin adıdır. Allah sizi diyor bitirmiştir. Yani topraktan çıkmayı burada ifade ediyor. Alimler burada birçok görüşe ayrılmışlar. Birinci görüşe gidenler demişler ki. Allah sizi bitirmiştir diyor ya yerden. Adem diyorum sizin babanızdır. Ve Adem'i de Allah anlatırken diyor ki velakat kalaknakum summa savarnakum sizi yarattık sonra şekillendirdik. Bak ikisini birbirinden ayırıyor. İlk yaratılma ile şekillendirme ayrı şeyler. A'raf 11'de. Sonra diyor Adem'e suret verdik. Lianne Adem Aleyhisselam kuluka minel ardı. Çünkü Adem topraktan yaratılmıştı. Adem topraktan yaratılmıştı. Bakın bugün bir bitki furyasıdır almış başını gidiyor. Herkes otlara başvuruyor. İlaçlar baktılar fayda vermiyor. Herkes şu ot faydalıymış bunu içelim. Bu ot faydalıymış bunu buna katalım yiyelim. Sizce neden otlar insana faydalı geliyor? E biz topraktan olduğumuz için toprağa en faydalı olan şey budur yani. Topraktan gelen şeydir. Ya bugün ahmak ateistler diyorlar ya sizin Kur'an diyor ki Adem topraktandır. Ya etiz kemiğiz işte ne toprağı. He? O ahmak ne anlar ki yani? bitkilerin insan vücuduna ve fizyolojisine faydasının sebebi budur çünkü topraktandır bizim yapımız da aslımız da topraktır Allah bizi bundan yaratmıştır bakın başka bir hadiste Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam inna Allah kabada kabdeten min cemii ardi fe khalaka minha adem Allah diyor yeryüzünde bütün topraklardan aldı ve Adem'i yarattı bütün topraklardan aldı ve Adem'i yarattı فَجَاءُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنْهُمُ الْأَبْيَدِ وَالْأَسْوَدُ وَدُونَ ذَلِكِ Ona göre de toprağın keyfiyetine göre de kimisi beyaz kimisi siyah. Kimisi beyaz kimisi siyah. Şimdi diyorlar ki zenciler kara niye karalar? Diyorlar işte güneş yakmış onları. Ya bunlar kömür mü arkadaşım niye yansınlar? O kadar adam var Brezilya gibi ekvator gibi ekvator yakın yerde yaşayan hangisi kapkara? He? Sadece adamlar güneşten dolayı yanmışlar. Biraz esmerler o kadar. Eğer güneş yakmış olsaydı onların her birinde kapkar olması gerekirdi. Hadis bakın devam ediyor. Diyor ki ve minhumul ahmar vel asfar. Gene insanlardan sarı olanı vardır. Kırt, yani turuncu olanı vardır. Ten olarak. Ve minhumdûne zelik. Ve buna benzer. Yani toprağın rengine göre, keyfiyetine göre insanların da bir keyfiyeti oluşmuştur. Kimisi daha beyaz tenlidir, kimisi esmer tenlidir, kimisi siyah tenlidir. Her birinin teni farklıdır. Niye? Allah yeryüzündeki bütün topraklardan almış da Adem'i öyle yaratmış. Yani Adem'in genetiğinde yeryüzünün bütün toprakları var. Adem'in genetiğinde yeryüzünün bütün toprakları var. Genler diyorlar ya, milyon tane ansiklopedi bilgi doluymuş genlerde. Bizim okuduğumuz şey onları ortaya çıkarmak. Yani biz öğrendikçe sadece zaten var olan bilgiyi ortaya çıkartıyoruz bilim adamlarına göre. Yeni bir şey eklemiyoruz. Zaten hepsi var. Niye? Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Allah Adem'e ilmi verdi. Adem'in geninde bu var zaten. Ve Çocuğun oluşumunda babadan çıkan sıvının annenin rahmine yapışmasıyla anne ve babanın genleri bir araya geliyor. Ve o karışık bağlam içerisinde bir takım farklı farklı insanlar ortaya çıkıyorlar. Allah işini o kadar güzel, muntazam ve düzenli bir şekilde yapıyor ki o her türlü noksanlıklar da Yani insan bu ayetleri idrak edip anladık ve fe fehmettikçe... Allah'a karşı teslimiyetinden başka bir şey artmıyor. Allah her işi düzgün yapıyor. Subhanahu wa ta'ala. O yüzden topraktan bitmeyi bu şekilde izafe etmişler. Alimler anlatmışlar. İkinci görüş demişler ki Allah hani yeryüzünden sizi bitirmiştir. Kıyamet günü biliyorsunuz. Herkes kabirlerinde olacak. Zaten ölen insanı gömmek bütün insanların sünneti. Mümini kafiri hepsinin sünneti ancak bu bir takım gerizekalı Budistler var onlar kendilerini yaptırıyorlar Onlardan hariç bütün insanlık tarihince mümin kafir herkes ölülerini ne yapmış gömmüş. Netice itibariyle kıyamet günde yeryüzünden kabirlerinden insanlar kalkacakları için e, toprağın e, filizin toprağa yarıp çıkmasın Araplar şakka demişler. Niye? Toprak yarılıyor, içinden bir şey çıkıyor. Toprağın bir ayrılması lazım ki içinden bir şey çıksın. O yüzden demişler bu manada, ikinci manada insanlar kıyamet günü bitecekleri için Allah sizi bitirecektir demişler. Ve böyle bir tevil de yapmışlar. Ama birinci tevil, birinci yorum daha isabetli gibi görünüyor. Allah subhanahu en doğrusunu bilendir kardeşlerim. Evet, On, bu 16. ayetti sonra yuaidukum فيها ve yukhrijukum ihraca bakın aslında ayetin devamı ikinci tevilinde biraz doğruluğuna işaret ediyor çünkü Allah diyor ki o Allah sizi geri döndürecektir sonra çıkaracaktır çünkü biz bir ruhlar aleminde yaratılmışız bedenen ve ruhen sonra anne karnına gönderilip geçmiş hayatımız bize unutturulmuş ardından dünyaya gönderilmişiz dünyaya gönderildikten sonra Tekrar Allah bizi geri döndürmüş ruhlar alemine ve oraya tekrardan dönüş yapmışız. Ayette de bunu anlatıyorsun. O sizi geri döndürecektir sonra çıkaracaktır diyor. Yani dünyaya döndürdükten sonra tekrar nereye alacak? Ruhlar alemine o ruhların yaratıldığı ilk boyuta Allah subhanehu ve teala bizi alacaktır ve öyle muamelede bulunacaktır. Bu da ikinci tevhidin doğruluğuna işaret etmektedir kardeşler. Sonra diyor ki Vallahu جَعْلَ لَكُمُ الْاَرْضَ Allah sizin için yeryüzünü devamındaki ayetle beraber okuyorum لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُولَنْ فِي Allah sizin için yeryüzünü ondan geniş geniş yollarda gidesiniz diye bir sergi yaygı yapmıştır. İşte dünya düzdür diyenlerin delil aldıkları ayetlerdir bunlar. وَاللّٰهُ جَعَلَ kumularda bir saata. Allah size yeryüzünü dümdüz kılmıştır ayetini alıyorlar. Tabi ayetin onların anladığı gibi dünyanın düzlüğüne delaleti sadece onların zanlıdır. Yani ayette bu apaçık bir şekilde ifade edilmemiştir. Daha önce de bu meseleyi anlattım diye hatırlıyorum. Dünyanın yuvarlaklığı noktasında Allah diyor fin ve O Allah ki geceyi gündüze gündüzü geceye giydirir diye tercüme ediliyor ama Arapça kevvara yuvarlak bir şeyin etrafını örten şeydir. Yuvarlak bir şeyin etrafını örtendir. Yani yukaviru'l-leyle fi'n-nahari gece gündüzü örter. Burada şeyin dünyanın yuvarlaklığına bir işaret olabilir. Aynı şekilde eee yamaşar'al-cinni ve'l-ins i'nestata'tum an tanfudzu min aqdar'is-semawati ve'l-ard fanzudzu la tanfudzu illa bisulta. Allah diyor ki ey cinler ve insanlar topluluğu yeryüzünün aktarından geçebiliyorsanız yerlerin ve göklerin aktarından geçin diyor. Arapça aktar yuvarlak bir şekilde katman katman olan şeye deniyor. Mesela soğan değil mi? O Katman katmandır. Yuvarlak onun cücüğü var merkezi onun etrafındaki neler var? Katmanlar var. Buna aktar deniyor veya portakalın dışındaki dış kabuğu aktar deniyor. O yüzden alimlerden bir kısmı da yuvarlak olabileceğine dünyanın delalet edebilir diyerekten bu ayetleri delil getirmişler. Ancak Müslümanın bilmesi gereken şudur ki Kur'an ve sünnet naslarının apaçık bir şekilde kesinliğini ortaya koymadığı bir meselede Müslüman itikat sahibi olmaz. Sadece bilgi edinir. Anlaşıldı mı burası? Müslüman kesin itikat sahibi olmaz. Sadece bilgidir. Dünyanın şu anda yuvarlak olduğu navigasyonlar, uydu görüntüleri, şunlar bunlar ile ortaya konmuş bir şey. Ama göz yanılabilir, akıl hata edebilir. Netice itibariyle bizim bu gibi bütün bilgilerde yakinen, kesinen Hiçbir şeksiz şüphesiz imanımız söz konusu değildir. Dediğimiz gibi, şeriatın susduğu yerde susmak, şeriatın ispat ettiği yerde ispat etmek, ehli sünnet ve cemaatin neydir? Menhecidir. Güzel kardeşler. Diğer ayete geçiyoruz. 21. ayet. ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ <gülüyor> Rabbi innhum asevni vettabau ma lam ve illa Nuh dedik ey Rabbim sen biliyorsun ki onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey getirmeyen kimsenin ardınca gittiler. Bakın dersin girişinde izah etmiştim ya mal ve çocuk her zaman hayra delalet etmez. Nuh'un kavmini saptıranlar da Allahu Teala'nın kendisine mal ve çocuk verdiği insanlardır. Mal ve çocuk ne demektir? Küfürlerini devam ettirmeleri demektir kafirlerin. Çünkü nesilleri olacak ki kendi küfür dinlerini onlara miras bıraksınlar. Bir de malları olacak ki o küfrü devam edip yayabilsinler. Aynı, aynı şey Müslümanlar için de geçerlidir güzel kardeşlerim. Müslümanların da nesli olması gerekir ki imanını sonraki nesle nakledebilsinler. Malları olması gerekir ki tevhid davetini yayabilsinler. O yüzden Tayyip Erdoğan 3 çocuk diyordu. Şimdi 5'e mi çıkardı öyle bir şey? Biz diyoruz ki sınır yok. Şeriat diyor sınır yok yani. Nebi sen diyor ki doğurgan kadınlarla evlenin diyor. Ve çoğalın ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Batı kafası Batılıların, kafirlerin ve müşriklerin kafası Müslüman'da olmaz. İslam İki seneden daha kısa çocuk yapmayı kerih görmüştür. İki seneden daha az çünkü Allah ayet ediyor ki, havleyni kamilleyin. İki sene anne emzirsin çocuğunu, iki tam sene. Havleyni kamilleyin. Nimen arada yutun merrid daha. İşte kim emzirmeyi tamamlamak istiyorsa diyor iki senedir Allah سبحانه و تعالى ama illa antaradin anne ve baba karşılıklı razı olursalar bir sebepten özürden ötürü kesebilirler çocuğun sütünü iki seneden önce. Ama Ebu Davud'un rivayet ettiği sahih bir hadiste bir Asam on şeyi kerih görmüştür bir tanesi de çocuğun sütünü bozmaktır diyor. Çünkü kadın ikinci bir çocuğa hamile kalırsa iki sene içerisinde kadının sütü bozulur ve çocuk o sütü içtiğinde ishal gibi zehirlenmelere sebep olabilir bunlar. O yüzden İslam iki seneden önce çocuk yapmayı yerine göre kerih görmüştür. Ama haram değildir. Sadece keriftir. Onun haricinde İslam her türlü çocuk yapmayı emretmiştir. Niye? İmanın sonraki nesillere ve zürriyetlere ulaştırılması içindir. <gülüyor> Büyük bir hileye kalkıştılar. Büyük bir tuzağa giriştiler o kafirler. Alıkoymak için. Bu bütün kafirlerin ortak vasfıdır kardeşler. Her asırdan. Her topluluktan ve her dönemden kâfirlerin ortak karakteri Müslümanları e, yok etme çabalarıdır. Müslümanları helak etme çabalarıdır. Bunun içinde tuzaklar kurarlar. Basını kullanırlar, medyayı kullanırlar, gazeteleri kullanırlar, mallarını kullanırlar. Neyi kullanırsa kullansınlar, Allah hayrı irade etti mi bütün dünyada bir araya gelse ona engel olamazlar. Allah hayrı irade etti mi bütün dünya bir araya gelse engel olamazlar. Hatip ibn Ebi Beltar radiyallahu anhu Mekke'deki akrabalarına mektup yazdığı zaman diyor ki Muhammed aleyhissalatü vesselam size bir orduyla geliyor sel gibi bir orduyla geliyor o kadar kalabalık, sel ne kadar büyüktür büyük bir su kütlesi hızlı bir şekilde akarak geliyor diyor Muhammed size sel olarak geliyor diyor. sel gibi bir orduyla geliyor aleyhissalatü vesselam vallahi o, te o tek gelse Allah gene ona yardım edecektir diyor o tek başına da gelse Allah ona yardım edecektir. Allah bize yardım diledikten sonra hangi taife, hangi grup, hangi topluluk olursa olsun bize şerfesat ve zarar dokundurmak istesinler. Allah bize hayır diledikten sonra kimse buna engel olamaz. Ne malları, ne çocukları, ne de uğraşları. Ama bu neticeyi almanın ilk ve değişmez temel kuralı sabırdır. İlk ve değişmez temel kuralı sabırdır. Allah bu nimeti ancak sabreden kullarına verir. Tabi az önce ayette ne demişti? Ee, çocukları ve malları ancak onların hüsnanını arttıran bir topluluk demişti biliyorsunuz. Ve demiştik ki dersin başında çocuk ve mal şükrü yerine getirilirse nimettir. Bakın İbrahim aleyhisselam çocuklara nasıl bakıyor? İbrahim suresi 35 ve 36. ayette diyor ki وَجْنُمْنِ وَبَن۪يَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ ya Rabbi diyor, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru. İbrahim ve çocukları ki çocukları da iki peygamberdir, putlara tapınılmaktan kendi nefisleri için emin değiller. İbrahim temimi diyor ki, İbrahim ve çocukları emin değilse hangimiz emin olabilir şirkten diyor. He? Hiçbirimiz emin değiliz. Müslümanın en çok korkacağı şey Allah'a ortak koşmak olması gerekir. Yani eğer ömründe bir kere dahi Ya Rabbi şu canı sana şirk koşmadan teslim edeyim de Ya Rabbi başka hiçbir şey istemiyorum yani diyemiyorsa bir adam gerçekten imanı anlama ve idrak etme noktasında ciddi bir sıkıntısı var demektir. Çünkü mesele şirksiz ölebilmektir yani. Tabi cehennemden Allah'a sığınırız. Yani müminlerin bir grubu cehenneme girip ondan sonra cennete girecekler ama asıl mesele şirktir. Yani onu işlediniz mi? Gece gündüz Namaz ve oruçla da geçirseniz hiçbir faydası yok. Nasıl korkmaz insan bundan? İbrahim çocukları için ve kendisi için korkmuş. Rabbi inne hunne adlanna kesiran minennas. O putlar ki insanların çoğunu saptırdılar. İbrahim bunu söylüyor Aleyhisselam. Babamız, atamız. Biz de bugün diyoruz. Bugün bu putlar çok insanları saptırdılar. Türkiye'de bir put var. Çin'de başka bir put var. Rusların Lenin Stalin putları var. Her kavmin bir putu var yani. Muhakkak birilerinin bronzdan heykeli yapıp dikmişler yani. O, onu dikmeyenlere de zorba yöneticiler gelmiş kendi heykellerini dikmişler yani. Gerçi Saddam dikti yıktılar falan. Beşer dikti babası dikti onu da yıkmaya çalışıyor Amerika. Yani ama netice itibariyle her yerde putlar topluluğu var. Ve onlar her bölgeden her kavimden insanları Allah'ın dininden saptırmışlardır. Dedi ya büyük bir tuzağa girdiler. Dediler ki ve kalu la taderunne İlahlarınızı bırakmayın dediler. Wa la taderunne <gülüyor> vadden ve la ve İlahlarınız sua, yughu, ve nasra'yı bırakmayın diye kâfirler birbirlerine telkinde bulundular. Çünkü kafirler her zaman birbirlerine süslü sözlerle vahyde bulunurlar süslü sözlerle. Ve su aya nasra Nuh aleyhisselamın kavminde yaşayan salihlerin isimleridir. İmam Bukhari bununla alakalı İbn Abbas'tan rivayet yapmıştır sahihinde. Birçok ilim ehlinin kitabı zaten icma denecek boyutta bu rivayetlerle doludur ki bu insanlar o kavmin eee Salih insanlarıdır. Onlar öldükten sonra türbelerini ve heykellerini yapmış insanlar onlara ibadet etmeye başlamışlardır kardeşler. Tabi bugün de görürsünüz yani. Hani öyle insanlar çıktı ki karşımıza. Adamlara tevhidi anlattık. Adamlar dediler ilahınız falan falan falan alimi bırakmayın dediler. Onlara göre alim bize göre şeytan, tağut. Onun müşrik atalar da binlerce sene önce söylemişti. O da atalarının sözünü söylüyor. Yani nice insanlar vardı tasavvufçulardan anlatırsınız derler ki biz şeyhimize tabiiz. Şeyh'imiz ne derse onu yaparız. Öylelerini gördük gidiyor cehenneme girin dese gireriz diyor haşa. Öyle ahmaklar gördük. Öyle tasup ehli insanlar gördük. Her dönemde müşrikler ilahlarını bırakmamak noktasında ve ilahlarına bağlılıklarını ortaya koymak adına neler koymuşlar? Ispatlar koymaya çalışmışlar. Bu sözleriyle ve yaptıklarıyla. Çünkü Müslümanlar peygamberi sevmişler, Allah'ı sevmişler canlarını vermek pahasına ama bunu sadece Müslümanlar yapmamış güzel kardeşler şeytan batılı hakka benzetmek adına bunu yaptırmıştır batılı hakka benzetmek adına insanları böyle körü körüne bir taassubun içerisine sokmuştur o yüzden mücerret birinin körü körüne birine canlı vermesi demek onun Allah'a iman ettiği manasına gelmez bugün nice İran'da rafizi işte sahabeye küfreden Kur'an'ı inkar eden kafiri var şehitlik, ölmek, Hüseyin, Hasan vuruyorlar kendilerini kesiyorlar kanlar akıtıyorlar ama bunlar böyle yapıyorlar, bu kadar seviyorlar diye hak ehli oldukları ne yapılmaz ortaya çıkılmaz. Waqad adallu katiran ve la tizidiz zalimina illa dalale. O putlar ki o insanların taptığı şeylerdir ki insanların çoğunu saptırdılar ve zalimlerin ancak sapıklığını arttırdı bunlar. Mimma hatietihim ughriku fa udkhiluna nara falam yecidu lehum min dunillahi ansara. Allah subhanahu wa taala diyor ki Birçok günahlarından dolayı suda boğuldular, ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'tan başkasını yardımcı bulamadılar. Yani diyor ki o dünyada bağlılık yeminleri içiyordular ya, ortaya naralar atıyorlar diyor. Biz ilahımız vetti bırakmayız, su vayya su yakuna bırakmayız diyorlardı ya. Aynı şekilde e, Allah Subhanahu taala da diyor ki o öyleyse cehennemde bakın bakalım Allah'tan başka bir yardımcı var mı yardım edenlere. He? yardım edilenlere Allah'tan başka yardım eden başka bir merci var mı? Kesinlikle Allah'tan başka yardım edecek bir merci yoktur. Allah Subhanahu wa aynı şeyi şirkten bahsettiği ayette kullanmıştır. Aynı ifadeyi Allah diyor ki: "İnnehu mey yuşrik billah faqad harramallahu alayhi'l cennet." Kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. "Ve ma'avahunnar varacağı yer ateştir. Ve maliz zaliminden min ansar." Zalimlerin yardımcısı yoktur diyor. Burada da ne diyor? Şirk ehlinden bahsederken onlara hiçbir yardımcı yoktur. Demek ki aynı iş şirkten bahsediyor. Yani büyük şirkten bahsediyor burada. <gülüyor> Nuh dedi ki Rabbim arzunda bir tane kafir bırakma dedi Allah'a. Allah bir tane kafir bırakma o yüzden Nuh aleyhisselam insanın ikinci atasıdır. Allah bütün kafirleri helak etmiştir o gün. İbrahim el-Nehaynin dediği gibi 30 zira yükselmiştir. Yani 15 metre dünyanın bütün çıkıntıları üzerine 15 metre su yükselmiştir. O kadar her yeri su kaplamıştır diyor. Allah öyle bir suyun içerisinde boğmuştur Nuh'un kavmini aleyhisselam. Ve o da dua etmiştir Rabbim kafirlerden kimse yeryüzüne bırakma diye. Ve burada bir şey gündeme gelmiştir ki zalimlere beddua edilir mi? Bu gündeme gelmiştir. Alimlerden bir kısım demişler genel olarak bu kerih görülmüştür. Çünkü uzun bir şefaat hadisi var. Nuh'a gidiyorlar. Nuh bize şefaat etti. Allah bizi hesaba çeksin bir an önce. Artık kaldıramıyoruz, dayanamıyoruz sıcaktan deyince. Diyor ki ben ona ehil değilim. Çünkü ben dünyadayken dua etmiştim kalmimi Allah'ın helak etmesi için. Buradan birinci grup demişler ki bu kerih görülmüştür. Bak Nuh bunu bir ayıp olarak ortaya koyuyor demişler. O yüzden demişler zalimlere böyle beddua etmek doğru değildir demişler. İkinci bir grup demişler ki yerine göre doğrudur demişler. Bu Nuhun Nuh, Nuh Aleyhisselamun duasını delil getirmişler ve Nebi İsa'dan rivayet edilen hadisi getirmişler. Nebi İsa'dan diyor ki Allahumma aleki bilmeleyim Kureyş. Allah'ın Kureyş'in önde gelen kâfirlerini sana havale ediyorum. Yani beddua diyor onlara. Allahumma aleki bilmeleyim Kureyş. Allah'ın Kureyş'ten önde gelen kâfirleri sana havale ediyorum. Helak et onları diye. Allahumma aleki bi ebi cehi. Allah'ım Ebu Cehli sana havale ediyorum diyor. Allah'ım Aleyke Bi Utbe İbni Rebi'a Bakın tek tek isim sayıyor. Utbe İbni Rebi'a'yı Allah'ım Aleyke Bi Şeybe İbni Rebi'a İşte bunu da sana havale ediyor. Allah'ım Aleyke Bi Halef diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kunut yapmış ve tek tek isimlerini sayarak onları Allah'a havale etmiş, ve dua etmiştir. O yüzden ikinci grup alimler ki bu doğru olan tercih edilen görüştür yerine göre zalim olan küfrün imamı olan insanlara böyle bir beddua etmenin caiz olduğunu ifade etmişler ki Allah diyor fe katil ve kufre la iman lahum. Küfrün imamlarıyla savaşın onların imanı yoktur diyor Allah ayette Subhanahu wa ta'ala Küfrün imamlarıyla savaşın onların imanı yoktur. Bu yüzden küfrün imamlarına beddua edilebilir güzel kardeşler Ancak diğer müşrikler arasından iman edenler her zaman çıkmıştır. Tıpkı Mekke fethedilmeden önce bütün Mekke'nin müşrik olmasına rağmen Mekke fethedildikten sonra hepsinin İslam'a girmesi gibi. Ama öncesinde küfrün imamlığını yapan Ebu Cehil Ümeyye İbni Halef, Utbe İbni Rebi'a gibi kafirler ne olmuştur? Bedduayı hak etmişlerdir ve helak olup yok olup ölmüşlerdir küfürleri üzere kardeşler. O yüzden yerine göre böyle bir bedduada bulunmak inşallah caizdir. Allah kafir Amerika'ya lanet etsin. Yandaşları olan İsrail e ve onların yandaşları olan yerli Yahudi olan yöneticilere. Allah hepsine lanet etsin. Allah hepsini kahretsin. Yerin dibine batırsın. Diğer ayet. <gülüyor> İnneke inte verhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciren keffara. Ya Rabbi sen onları helak etmezsen, onları yeryüzünden kaldırmazsan, onlar senin kullarını saptıracaklar ve onlardan doğan çocuklar da onlar gibi facir ve kafir oluyor ya Rabbi diyor. Eğer sen onları helak etmezsen, bunlar küfrün nesilden nesile Nakledip götürecekler, Yeryüzünde ancak kafirlerin sayısı artacak diyor. E Nuh'un da gücü yok, onları öldürsün. Ne yapıyor? Ancak dua ediyor. E bizim de gücümüz yok, göldürelim. Biz de dua ediyoruz. Allah bunlara musibetler göndersin de helak etsin bunlar Allah سبحانه. Yoksa bunların çocukları da bunlar gibi facir kafir. Yani bir pop stardlar şarkı yarışmaları rezillik böyle yok yeteneklisiniz gibi böyle salak salak programlar yapıyorlar insanları şaklabanlığa yönlendiriyorlar. Şimdi onlar yetmiyor bir de çocuk versiyonlarını yapıyorlar. Çocuklarına bile bunu nakletmişler küfürlerini. Yani öyle bir şey karşılaştık bir sefer gösterdiler. Ya yani adamları çocukları bile kendileri gibi. Direkt bu ayet geliyor insanın aklına. Ya Rabbi bunların çocukları da bunlar gibi facir kafir. Artık bunlardan kimseyi yeryüzüne bırakma diyesi geliyor insan. Ve diyor ki Rabb yakfirli walivalideye Rabbim beni bağışla ana babamı bağışla ana babası Müslüman olanın ana babasına dua etmesi gerekir e bizimkiler Müslüman değil ki dua eder. Waliman da halabeitiye mu'minen walil mu'miniyne wal mu'minat evime giren mümin olarak evime giren mümin erkek ve kadınları da bağışla diye Nuh aleyhisselam ne atmıştır dua etmiştir Allah Subh'ana wa burada ne ortaya çıkar güzel kardeşlerim? Nuh'un evine kim giriyor ancak? Müminler giriyorlar. Yemeğini ancak müminler yiyorlar. Allah diyor mallarınızı niye akılsız ahmak sefihlere yediriyorsunuz? O yüzden Müslümanlar olarak mallarınızı yalnız ve yalnızca müminlere yedirin sevgili kardeşler. Ve zalimlerin ise yalnızca helakını arttırır diyor. Netice itibariyle de duası kabul oluyor. Ve Allah subhanahu ve ta'ala Nuh Aleyhisselam'la beraber kavmindeki kafirleri helak ediyor. İnşallah Allah nasip ederse haftaya Cin suresi var. Cin suresiyle beraber dersimize devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Wa aakhir daawani. rabbil alamin. Subhanak Allahu wa bihamdik. Ashhadu allai llahi lanta tu'min.